Merhaba, Tuğba, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Günaydın özdeş. Avrupa ne konuşuyor? Biraz önce Seyfettin Gürsel'le ana umudun Avrupa'da olduğunu her şeye rağmen söyleyen bir cümleyle tamamladık biraz önce. Şimdi Avrupa ne konuşuyor? Senden dinleyelim istersen. Evet, Avrupa'da da tıpkı Amerika'daki gibi bir takım huzursuzluklar, protestolar, haberleri var. Ama öte yandan bunlara karşı geliştirilen cevaplar da var. Seyfettin Gürsen'in söylediklerinin devamı gibi olacak. Önce İtalya'dan başlayalım. İtalya'da 2 Haziran İtalya'nın Cumhuriyet Bayramı'ydı. 1946'da monarşiden Cumhuriyet'i referandumla onaylamışlar. İlk kez e, İtalya'nın tarihinde bu Cumhuriyet Bayramı protestolarla geçti. Bu protestoları sağ partiler e, düzenledi ve işte e, geçmiş hükümetten bildiğimiz İçişleri Bakanı, aşırı sağcı göçmen karşıtı Savini de sahnedeydi. Burada hükümetin istifası talep edildi. Bu sağ partilerin düzenlediği protestolarda Roma'da örneğin çok ilginç bir şey ya da tanıdık bir şey. 500 metrelik bir İtalya bayrağı eşliğinde yürüdü bu sağcılar. Protestocular çeşitli grupları bir araya getiriyor. Avrupa'nın diğer ülkelerindeki protestolarda olduğu gibi aralarında aşı karşıtları var. Komplo teorisi, teorilerini benimseyenler var, aynı zamanda koronavirüsten ekonomik olarak etkilenenler, işsizler var ve dile getirilen önemli taleplerden bir tanesi iş istiyoruz. Yani biliyorsunuz İtalya en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi tüm fabrikalarını da kapatmıştı. Ekonomik olarak oldukça zor durumdalar ve öyle görünüyor ki sağ partiler İtalya'da bu huzursuzluğu, bu muhalefeti bir şekilde kanize etmeye çalışıyor. Ee, ama medyaya baktığımız zaman, yorumculara baktığımız zaman muhalefetin bu çabasının biraz boşa çıkacağını düşünüyor yorumcular. Ee, özellikle bu dışarıdan tırnak içerisinde bu sağcıların, ulusalcıların söylediği gibi söyleyecek olursak dışarıdan Avrupa Birliği'nden gelecek önemli para nedeniyle e, biliyorsunuz AB 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi e, onaylamıştı ve buradan da en büyük pay İtalya'ya gidecek 172 milyar avroyla. Evet. E, bunun bir ölçüde e, işte nasıl kullanılacağına bağlı olarak İtalya'daki durumu sakinleştirileceği düşünülüyor. Burada sadece sütleyici Zaytum gazetesinin İtalya muhabirinin söylediklerini aktarayım. Yüzlerle ifade edilen gösterici sayısının binlere ulaşması an meselesi. <gülüyor> parlamento dışı dışı aşırı sağda dışarı sıraya girmiş durumda bu yüzden korona yüzünden geçim derdine düşen işini ve gelirini kaybeden tüm İtalyanlara hızla yardım etmek çok önemli. En en önemli iş yardımın en kısa zamanda doğru insanlara ulaşması. Aksi takdirde yaşanan bu memnuniyetsizlik toplumsal patlamalara neden olacaktır. Evet ciddi bir e, böyle isyan e, patlamadan e, korkulduğu aşikar orada da dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Avrupa'da da evet. E, evet e, yani hani şeyi de hatırlatalım. Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da, Britanya'da, Polonya'da, İspanya'da, İsviçre'te, İsviçre'de böyle protestolar olmuştu ve hani bunun ilginç kısmı da aşırı sağcılarla aşıs Aşı karşıtlarıyla koronadan etkilenen işsizlerin hani bir araya geldiği bir protesto olması, bu öfkenin, koronanın, koronanın yarattığı huzursuzluğun ne tür, ne, nasıl kaneze edileceği çok önemli bir mesele gibi görünüyor. Evet, İtalya korona açısından hala çok yüksek görünüyor. Johns Hopkins Dashboard diye adlandırılan araştırma, üniversitenin araştırmasında kaç... 2, 4, 5, 6. sırada ve yüksek e, 33 binin üzerinde e, ölü sayısı var ve vaka sayısı da 250 bine dayanmış vaziyette. Yani bayağı ciddi bir şey var ve artışta devam ediyor. Evet. Evet e, şimdi Fransa'ya bakalım. Hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda ben şeyden bahsetmiştim. Fransa'da bisikletle ilgili çok kapsamlı düzenlemeler yapılıyor. Evet. Kentler buna göre ayarlanıyor, düzenleniyor. İşte e, pandemi Fransa'da bisiklet için dönüp noktası olacak demiştim. Siz de demiştiniz ki bakalım otomobil sektörü bu işe ne diyecek demiştiniz. Ee, geçen hafta otomotiv sektörü ile ilgili paket geldi. Macron 8 milyar dolar otomotiv sektörünü kurtarma planı açıkladı. Ee, Renault'ya çok büyük bir para gidecek. Şimdi Macron bu planı sunarken diyor ki biz e, otomobilleri çevreci hale getireceğiz, elektrikli otomobil alımında şahıslara, kurumlara teşvikler vereceğiz. Fransa bu noktada lider olacak diyor. Ee, ama buna da söylenen şey, e, çözüm elektrikli otomobil değil. Ee, örneğin e, Fransa'dan sol eğilimli Mediapart e, haber portalında da aktarayım. Otomobil artık cazip bir nesne olmaktan çıktı. Birçok aile mümkün olduğunca otomobil sahibi olmaktan kaçınıyor ama kaçınamıyor. Hay böyleyken benzinli otomobil yerine elektrikle çalışan motor kullanmanın sorunları çözeceğini düşünmek gerçeklikten kaçmak demek. Otomobil kullanımının baştan aşağı gözden geçirilmesi gerekiyor. Ama tabii Türkiye'de de yeni bütün bu hengame içinde yeni bir elektrikli otomobil yerli fabrikasının açılış haberleri vardı. Dolayısıyla yani bir yandan hem Kanal İstanbul projeleri hem yeni otomobil elektrikli de olsa yeni otomobil şeyleri hem de hava limanına üçüncü bir yeni bir pist yapılması haberleriyle Pek böyle e, koronavirüsünden yararlanıp yeni bir normale geçmenin e, şeyleri Türkiye'de görülmüyor. Sen Avrupa deyince benim aklıma bu geldi. Evet evet elektrikli otomobil artık aslında geçmişte kalmış bir şey gibi e, tartışılıyor ve otomobil kullandığımız bir ulaşım tarzından e, toptan e, bunu dönüştürmekten e, bahsediliyor. Evet, bir de, de son. Değil. Evet evet. Son olarak da e, işte yaz mevsimi tatil geliyor. Bir bu, bunlara dair bir şeyler söyleyeyim. Avrupa'da ülkeler yavaş yavaş sınırlarını aç açmaya başlıyor. Gerçi ilginç bir nokta, Britanya ülkeye gelen herkesi iki hafta karantinaya alacakmış. Öte yandan pek çok başka ülke bu kısıtlamaları gayet kaldırıyor. Çünkü turizm onlar için çok önemli ve ne kadar çok turist gelirse o kadar iyi önlemleri de gevşetelim diye bakıyorlar. Turizm Avrupa'nın çok önemli gelir kaynaklarından birisi. Avrupa'da istihdamın %11'ini oluşturuyor Hırvatistan'da oran %23, 40, Kıbrıs'ta %22. Yani her beş insandan birisi Kıbrıs'ta turizmden geçiniyor. E, ve e, Kıbrıs'tan File Lefteros gazetesinden e, biraz çaresizce oynanan bir kumara benzetiliyor bu turizm meselesi. Onu aktarayım size. Almamız gereken bir risk bu. Evet turistler geldiğinde tüm çabaların boşa gitme riski büyük. Hatta koruyucu önlem ve kısıtlamaları mümkün olduğunca düşük, düşük tutarak onları çekmeye çalışacağız. En büyük gelir ka kapımız turizm olduğu için ruletin dönüşünü beklemek ve topun üzerine oynadığımız sayıya gelmesini ummak dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Evet, bu tabii şaşırtıcı. Yani evet herkes işte ekonomiyi açarak ve özellikle turizmi açarak e, ciddi bir kumar oynuyor. Evet, yani daha epey uzak bir yolumuz var. Yani yerli otomobil dünyaya tanıtılırken bir yandan tamamen elektrikli falan diye ama bir yandan da... E, ne koronavirüsünden kurtulabilmek ne de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ciddi sosyal patlamaların da ölünün alınabileceği gibi bir tablo görülüyor. Ama bakalım işte. Takip etmeye evet. devam edeceğiz. Senin eklemek evet. istediğin bir şey var mı? Yok. Bu haftalık bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür teşekkür ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.